Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Mayıs. Günaydın. Evet, bayağı zorlu bir haftaya başladığımızı söylemek için de kahin olmaya lüzum yok herhalde. Evet. Ee, yani. Çok yani bu Silvan'daki PKK saldırısından sonra çok gergin ve büyük çatışmaların ortaya çıkacağını, daha fazla ortaya çıkacağını düşünmek için de pek fazla sebebe sahip olduğumuz bir ortamdayız. Ne diyorsunuz? Abi, vallahi yani. şimdi yani son derece temiz bir seçim yapıldı. Bu seçimden eee Önemli başarı elde ederek çıkan bir Kürt siyasi hareketinin içinde yer aldığı özgürlük bloğu demek özgürlük bloğu var. Ve ondan sonra baktığımızda 12 Haziran'dan bu yana e, gerçekten parlamentonun e, yemin meselesine kilitlenmesi hem Cumhuriyet Halk açısından hem de e, BDP açısından ve bugün gelinen nokta e, var olan e, olumlu ve başarılı durumun adeta eritilmesine dönük özel bir politika e, uygulandı. E, i̇nsan e, ben yani e, olabildiğince son 30 yıllık yaşanan bir e, kanlı ilk savaş, bölgesel bir savaş yaşanıyor. Bunun içerisinde binlerce insan ödüyor. İşte bunun muhataplarından e, örgütler var. PKK diye bir örgüt var. E, çeşitli isimler değiştirdi ama bunda ee, karar kıldı 1970'lerin sonundan itibaren başlayan işte bu harekete ilişkin, bunun liderine ilişkin pek çok e, son yıllarda bir takım e, çalışmalar, yayınlar yapılıyor. E, bütün bunları takip ediyorsunuz işiniz nedeniyle. E, işte Öcalan'ın İmralı Günleri diye Cengiz Kapmaz e, isimli bir e, kişinin yayınladığı kitaba bakıyordum. Yani bu aslında böyle 1999'dan günümüze kadar Özelinin devlet ilişkilerinin de e, sergilediği bir e, şey iyi bir belge yani tam bunlar işte buradaki amaç yani bu bölgeye de gidiyoruz zaman zaman işte bölgeye gittiğimiz en son galiba iki ay önce gittiğimizde e, hep böyle bir şey iki şeyle karşılaşırım ben parti deyince hangi parti diye sorarsınız üst parti e, üst parti alt parti yani karşı Şimdi arada hep Kürt siyasetini hep böyle merak ettim. Yani nasıl belirleniyor? Kürtler e, bu siyaseti hangi örgüt üzerinden ve kimler nasıl belirliyor? İşte bir PKK var. O son yıllarda hangi PKK diye söylüyoruz? Şimdi içeride bir Öcalan faktörü var İmralı. E, o Kuzey Irak'ta Kandil e, muhatap alınan bir şey. Orada bir lider var arayılan. Aa, onun dışında Türkiye'de bunlar silahlı gruplar var. Bunlar nasıl Kimler tarafından kontrol, nasıl karar veriliyor? Karadeniz'den çıktı PKK diye gaz haberi okuyorsunuz. Tokat'a girdi. Bunlar nasıl? nasıl bir? Dejenere PKK gruplarından evvel eder. Öcalan da söz ediyor. Kontrol edemediğimiz PKK grupları diyor. E zaman zaman iddia edilen kişiye de rastlıyorsunuz pek çok şeyde. Türkiye'nin derin yapılarıyla PKK arasındaki ilişkileri ortaya koyan yani zinciri Karşı karşıyız İtirafçıların yayınladıkları Çitemle itirafçılar korucular yok eski PKK liderleri Aygan diye bir adam var İsveç'te yaşıyor ki PKK'nın Eylem yapma Biçiminin broşürünü kaleme Aldığını iddia eden adam i̇şte Bu derin PKK ile Derin devlet arasındaki Balgöz ve Ergenekon'u Yapılan bir eylem diyor sonra eyleme ilişkini. Şimdi bunun dışında legal yapılar var. Yarı legal KJK diye bir yapı var. Ondan sonra bir şey, bu BDP, PKK karışık bir örgütlenme. Bunun 3000 militanı, 3000 üyesi e, hapiste şu anda. 3400 civarında. E, yarı legal, yarı legal kurulan. BDP diye bir, yani ismi bu ana kadar 7 kez kapatılmış bir siyasi varlık var ve son seçimlerde... Blok da son derece önemli bir e, başarı elde etti. Diçle i̇şte ve beş kişi nedeniyle e, yaşanan parlamentonun boykot edilmesi. Bunun için demokratik toplum kurultayı var. Bölgeye gittiğinizde komünlerden söz ediliyor ara e, kırsal bölgenin komünlerinden. Demokratik toplum kurultayında Türk kökenli entelektüeller var, Kürt kökenli entelektüeller var. İşte daha üstte bir seçimlere girerken Barış Özgürlük bloğu var, Barış Konseyi var. Yani ne kadar kelime toplar, topladığımızda bütün kelimeleri de tüketmiş bilmiyoruz. Bir de bunların mesela PKK'nın kadek oluyor zaman zaman. Şimdi unuttuğumuz pek çok yeni şeyler kuruldu. Parlamento kurdular yurt dışında. Evet, Kongre gel e, filan adları. Ha filan var. Bugün yani ben aslında tasarımparka e, Sabahleyin e, radikale bakabildim. A, e, yani Tarık Ziya ikincide yapılan bir söyleşi var. Yani aynı şeyler e, söylüyor. Yani bu kadar e, bir e, da, kimdir yani işte, Demokratik toplum kurultayı'nın e, kontrolü e, BDP içerisinde kimler? Ne ölçüde PKK'nın değişik gruplarından etkileniyorlar. Gerçekten o çok karışık bir yapı var, ee, bir bulamaç var yani burada siyaset üretmek böylesine bir ortamda e, gerçekten son derece zor bir Yani Kürt siyasetinde, e, Kürtlerin siyaset belirlemesinde ciddi zaaflar olduğunu ben yani e, ilk kurulan depdi galiba Nejdet'in atılanlar. Ondan beridir hep böyle e, gerçekten e, merak ederim ve araştırırım. Yani burada e, Kürtler siyaset nasıl belirliyorlar ve bu siyaseti belirlerken e, egemen yapı şimdi şu anlaşılıyor ki e, özellikle güçlü silahlı örgüt ve e, postasını koyan gerektiğinde tehdit eden Kürt siyasetçilerini tehdit eden gerektiğinde onları ortadan kaldıran ve dediklerini yapan bir PKK var ve bu PKK için değişik gruplar var. Ve bu son olaylara geldiğimizde PKK'nın lideri konumdaki Abdullah Öcalan'ın dediklerinin çok tersi bir pozisyon istiyor belli gruplar. Ve bu belli gruplar BDP ve Demokratik Toplum Kurultayı'nı yönlendiriyorlar. Öcalan'a rağmen yönlendiriyorlar. Dolayısıyla burada bir yol ayrımına gelindiği ve bu da şeyden de belli yani BDP e, blok çok önemli bir başarı elde etti. Tamam burada hatip dijital işte, haksızlığı 5 e, üyenin parlamentoyu engellenmesine ilişkin durumlar var ama e, bu seçime niye girildi? Yani parlamentonun çok önemli bir bu mücadelede Kürt e, haklarının, Kürtlerin 100 e, yıllık mücadelesinde son derece önemli bir mevzu olduğu için e, girildi. Bu seçimler bu bloklar yüzde on barajlarından elde edilen başarıyı e, parlamentoda da mecliste sürdürmek e, demek ki başından itibaren böyle bir niyet yok. Yani ama o zaman bu seçimlere neden girildi? ya yani bunların hepsi gerçekten e, Kürt e, siyasetçi grubunun askeri e, olsun, sivil olsun e, ciddi bir e, siyaset üretememe sorunuyla karşı karşıya. Ee, olduğunu da bir izlenim veriyor. Ee, dolayısıyla e, yani bu son saldırının e, arka planında e, ne diyoruz BDP seçimler sonrası parlamentoya katılım süresinde yanlış bir tavır izledi. Kabul görmedi. A Ardından e, bu e, saldırıların gerçekleştirilmiş olması e, ve amen harcından da demokratik özellik e, meselesi e, ilan edilmesi, Ar ardından Kürt, ondan önce de bir Kürt meclisi kuruldu. Bölgede dendi. Gerektiğinde bu Diyarbakır, Ankara'da değil, Diyarbakır'da toplumları dendi. Bunları alt alta koyduğunuzda açıkçası yani son derece dağınık, hatta saçma birbirlerinden bağıntısız e ve Kürt topluluğu, topluluğuyla da kucaklaşmayan genel olarak Türkiye’de de kucaklığından siyasi olmayan yani siyasi özünü yitirmiş bir dizi ile karşı karşıya olduğumuz Ya yani Bir kere meclisi e, siyasi alanın dışında çıkartmak meclisi ikinci plana gitmek e, ve e, ne olduğu anlaşılmayan bir e, kendilerine e, Tarık Ziya ikinciye bile anlatamadığımız bir demokratik özelliği Türkiye'nin gündemine e, girmeyen, anlaşılmayan bir meseleyi ve parlamen yani demokratik özellikle ilişkin ilgili hususları genel parlamentoda e, tartış, yeni anayasa tartışmaları içerisinde geçiyor. E, bunların hiç e, yani anlamakta aciz e, kalınıyor Bunun nedeni de e, gerçekten bir kere arada legal hareket olarak BDP e, politika belirlemede e, yanlış yapması nedenlerinden biri, çok merkezli işine karışan e, odakların bulunması. Yani Kürt siyasetini belir, belirlerken e, çok fazla inisiyatifin olması ve e, e, izlerin birbirine karışmasına neden ediyor. Silahlı alanı, e, silahı kontrol edenlerin pozisyonlarıyla e, parlamentoya giren unsurların ee, birbirleriyle olan ilişkilerinin e, durumu gözün önünde zaten. ve BDP'nin açıkçası e, yani bir emir eli pozisyonda bir siyasi e, konumda olması. Yani bunu yapmayacaksın, bunu yap, bunun dediğimi yapma. Bu arada tabii ki PKK merkezinin de bölünmüş olduğu, farklı seslerin içinde yer aldığı anlaşılığı ve gerçekten güvenilir olmayan e, pozisyonlar içerisinde bulunan bir e, demokratik toplum kurultayı toplanıyor ve yani... Evet onun e, oldukça e, beklenmedik erkene alınmış bir şekilde e, toplanmış olduğu da anlaşılıyor çeşitli yazılarda gördüm e, Yıldıray Oğur pazar günkü dünkü gazetede 14 Temmuz darbesi başlığıyla şöyle özetliyordu onu yani Ortada DTK Demokratik Toplum Kongresi ortada somut bir sebep yokken 11 Temmuz günü acil bir kararla olağanüstü toplanarak 14 Temmuz günü toplantıya çağrıldı. Çağrının yapıldığı gün meclis boykotu için işte temaslar AKP-BDP temasları sürüyor hatta çözüm işaretleri bildiriyordu. Ama 101 belediye başkanı ve barış anneleri grubu o gün özelliğin ilanını istediler. Gerekçe ikna edici olmadığı için olağanüstü toplantı kararına 4 üye hayır dedi. Erken bulup aralarında Leyla Zana ve Altan Tan'ın da olduğu söyleniyor diye de parantez açmış. 3 üye de çekimsel kalmış. Şimdi 14 Temmuz'un seçilmesi tesadüf değil. O gün 82'de Diyarbakır cezaevindeki işkenceleri protesto için kendilerini yakan... 4 öncü PKK'nın ölüm yıl dönümüydü. Ama 14 Temmuz'la ilgili sürprizler bununla da sınırlı kalmadı. PKK son 10 gün içinde askeri olarak hareketlenmişti. Öcalan'ın meşrum müdafaa dışında ateşkesin sürdürülmesi kararına rağmen ve Yüksekova'da Jitem usulü sokak ortası asker infazı gibi provokatif bir eylemi 10 Temmuz günü 2 asker ve 1 doktorun Kontr gerilla oldukları gerekçesiyle daha kaçırılması izledi ayrıca da e, bu ikinci eylem askeri operasyonu açıkça davetiye çıkarmak demekti ve hükümet ve kamuoyu sessiz kalınca hükümet askerine çıkmıyor gibi garip provokatif haberlerle meydan okundu bir iddiaya göre diyor dağa kaçırma eylemini yapan komutan Taksim'de PKK'nın bile sahip çıkmadığı geçen sene intihar saldırısının talimatını da veren Doktor Kod adlı komutandı diyor. Ee, ve şeyi de eklemiş yani saat 16 sularında Türkiye'yi sarsan 13 asker ve 7 PKK'lı ölüm haberinin Diyarbakır'da duyulmamış, olma, duyulmamış olması imkansız diyor. Ama özellikliğin ilan saatini 2 saat önce ölen, hadi 13 askerin değil ama 7 PKK'nın yası bile erteletemedi. Hadi yas etkilemedi. Böylesine tarihi bir kararın böyle büyük bir çatışmanın gölgesinde kalacak olması gibi bir PR yani halkla ilişkiler altın kuralı da etkilemedi özellikliğin ilanını o zaman da akla tek bir şey geliyor. 14 Temmuz'un yıl dönümünde önce baskın ve sonra demokratik özellikliği ilanı önceden ...tasarlanmıştı gibi bir şey olmuş. PKK içinde bir çeşit darbe oldu diyor. Evet yani e, bunu e, Yıldırayoğur'un yazısı... E, ...sonra siz de işaret ettiğiniz Sabah Gazetesi'nin... Evet Sabah Gazetesi'nin manşeti, dünkü büyük manşeti de oydu. Sabah açıklıyor. Saldırı emri derin Kandil'den diye iki satırlık devasa bir puntoyla yazılmış... Cemil Bayık ve Mustafa Karasu'nun Silvan'daki PKK gruplarına verdiği emir anlatıyor. Yani PKK içinde Şahinler ya da Derinciler diye anılan Ankaralılar grubunun verdiği ortaya çıktı diye özel haber Mutlu Çölgeçenin haberiydi. Ayrıca bu Cihan Haber Ajansı'na yapmış Abdülkadir Aygan eski e, PKK e, yöneticilerinden Jitem, ve aynı evet. zamanda aynı zamanda Şitemci İsveç'te yaşayan onun da e, açıklamaları var o da e, zaten e, bu olayı e, e, e, isimde veriyor i̇şte, e, Öcalan PKK'sını yerden yere vuran e, Avrupa'daki Rıza Altun e, ve Kandilli'deki Koray'a onun da dahil edildiği bir e, şeyin yaptığı e, grubun yaptığını söylüyor bu zaten kendisi de şey diyor ben diyor el broşürünü yazmıştım diyor gerillaya diyor zamanında diyor silahlı propaganda ve görevlerimiz. Silvan'daki yine benzer eylem türüne rastlanmaz diyor. Gündüz pek eylem yapılmaz diyor bu diyor. zaten diyor tasarlanmış bir provokasyondur diyor yani Eski Şitem itirafçısı da bunu söylüyor ve PKK grubun Abdullah Öcalan'ı tasfiyeye dönük bir yanıtıdır. Çünkü Öcalan 15 Temmuz'u kadarki süreyi de şey yapmış, biliyorsunuz ortadan kalkmıştır demişti ve Barış Konseyi bu iş iyi gidiyor, ilerliyor mesajını vermişti. Yani şu anlaştık ki gerçekten bu son 12 Haziran'dan bu yana e, toplam Kürt siyaseti e, siyasetçilerinin e, içerisinde bir ciddi zaafın olduğu e, ve açıkçası e, elde edilen siyasi siyasi aranada elde edilen e, gücün e, ortadan bizzat kendileri tarafından e, kesintiye uğratıldığını bütün bu olaylara bakıyoruz. Bu kadar bir kere genel olarak gerçekten e, muhatap sorunu var. Örgüt bulunduğu sorunu var ve bir e, güçler savaşı var bu hareketin içerisinde. Evet. Markar Eseyan da dün e, bu paralelde önemli e, görüşler ve iddialar içeren bir yazı kaleme almıştı. Arada köşesinin adı taraf gazetesinde. PKK'nın Öcalan'ı bitirme planı başlığını taşıyordu bu yazıda. ...ve yani şunu da söylüyor... ...anlaşma imzaladık... ...Barış Konseyi kurulacak dediği Öcalan'ın... ...bizim de 12 kişilik konseyde... ...artık isim tespit edilme aşamasına... ...geçildiğini bildiğimiz bir günde... ...Çankaya'da Koşaner'e... ...Balyoz sanıkları yaşta terfi almayacak... ...notası verilirken... ...bu eylemin amacı ne olabilir? Silvan Dağbaşı ücra bir yer değil... ...PKK'nın 3 adamı kaçırması... ...karakol bombalaması... Hakkari'de uzmanları sırtından vurması... Bunların anlamı nedir diyor ve Öcalan'ın 15 Temmuz'u kadük ilan ettiği günlerde askeri kışlasından çıkarmak için bu kadar didilmenin anlamı ne dedikten sonra da Silvan tamamen kirli bir saldırı diye yazıyordu. İki tarafın içindeki savaş konseylerinin çocukların hayatı üzerinden savaşı devam ettirme planı buradaki asıl hedefinde Abdullah Öcalan'ın olduğu onun müzakerelerdeki tek kozunu yani PKK, BDP, KCK ve tabanı üzerinde hakim gücünü devlet nezdinde sıfırlamak, itibarsızlaştırmak, AK Parti'yi de devletin içindeki savaş konseyinin yanına atmak diyor. Altın vuruş yapılması gerekir diyor. Tarihe gömülmemesi için bir Türk tarafının sakinliğini korumak dışında çok fazla yapabileceği bir şey yok gibi diyor. BDP içinde Abdullah Öcalan'ın bir altın vuruş yapması PKK'yı sert dille ve açıkça karşısına alması gerekiyor. Bu da yeterli değil. BDP'li Kürtlerin Öcalan'ın bu çıkışına güçlü bir destek vererek PKK içindeki savaş konseyinin tasfiyesini sağlamaları şart demiş. Tabii başka türden gelişmeler de var radikalde. Gördüğünüz herhalde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tanrı Kulu'nun evet. Silvan'daki çatışmayla ilgili yaptığı açıklamada barışın dilini kullanmak, boynumuzun borcu sözünü Partisinin iletişim sisteminden Basına ilettiği mesajdan 20 dakika sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi o açıklamayı dikkate Almayın mesajı yayınlamış Bunu nasıl yorumlayacağız Yani bu senin ne işin var orada Diye biz çok soru sorduk Sezgin Tanrı Kulu'ya yani bunlar Bu tür şeyler başını gelecek daha da Gelecek orada öyle Yani Şehir ikisi genel başkan Yardımcısı değil mi yani ya ne diyelim kendi başına ağlamaz yani o partinin sınırlarını bilerek girdi ee, ama şu var yani gerçekten önümüzdeki dönemde e, Kürt siyasetinde PKK'sında BDP'sinde e, Kurultayında e, blounda e, çok farklı e, durumlar or sesler ortaya çıkacaktır bu bir e, bir şekilde yani PKK'nın e, bugüne kadar blok görüntüsünün e, olmadığı ve bir Burada farklılıkların olması bence iyidir. Yani ben zaten önümüzdeki dönemde Kürt siyasi hareketi içerisinde farklı gruplamaların olacağını düşünüyordum Düşünüyorum hala. Bu Türkiye'de yani Alevi Kürtler, Sünni Kürtler, Lindar Kürtler, Solcu Kürtler bunlar ayrışacaktır önümüzdeki dönemde. Ama bunun temel şeyi siyasetin, sivil siyasetin üretimi ve parlamento içerisinde bu mücadelenin bu varlığın sürdürülmesidir yani PKK'da anlaşılıyor ki yani bir eşeğe gelmiş durumda ve kendi içerisinde zaten legalleştikçe siyasetin alanı genişledikçe bu tür ayrışmalar daha fazla ortaya çıkar zaten bu çatışmaların PKK'nın kendi içerisinde yani tarihi boyunca kendi içerisindeki grupların yani at izinin, itizine karıştığı ortamların çok olduğunu biliyoruz. Ee, bunu e, bu hareketin kur, başlangıcından değişik evrilerinde isparet örgütleriyle, uluslararası örgütlerle, e, isparet örgütleriyle Türkiye'nin içerisindeki derin yapılarla e, ilişkilerinin bulunduğunu, belli grupların üzerinden olduğunu e, yazıldı, çizildi. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde bu ayrışmanın hızlanması söz konusu olabilir. Ama yani şunu da görmek lazım ki gerçekten e, Türkiye bir yeni anayasa tartışmaları içerisinde e, böyle bir sürece e, dahil oluyor. Parlamentoda e, BDP'nin bulunmaması Kürt siyasi hareketinin bulunmaması e, son derece önemli büyük bir eksiklik. Türkiye'nin önünde şöyle bir şey var. Şimdi yeni bir anayasa e, Gündemde. Tabii bunu da hep böyle beklentileri çok yüksek, e, e, butik bir e, anayasa beklememek gerektiğinde daha önce de konuşmuştuk. Yani e, her şeyi tatmin edilmesi e, güç olabilir ama bu anayasada bütün me Türk meselesinin temelden çözümünü e, beklemek e, yanlış olabilir. Ama bir takım adımların, alanların genişlemesi söz konusu olabilecektir. Eğer bugün yani... E, bu anayasa çalışması, Türkiye'de işte vesayet rejiminin ortadan kalkması, sivil bir anayasa yapılması, askeri vesayetin azaldığı, askerlerin e, sistem içerisinde tanımlandığı e, bir anayasa yapılması e, ve bu anayasa yapılırken Kürt sorununa da çözüm üretilmesi. E, çözüm üretilmesi için değerli adımların atılması. Şimdi bunlar atılmazsa yeni bir anayasa ne anlama gelir? Yani Kısım, bu, önümüzdeki dönemde kürt meselesine kısmi çözüm üreten e, kapıyı aralamış bir anayasamı, kürt sorununa önemli çözümler üreten bir anayasamı ya da e, yani vesayet e, rejiminin e, işte özgürlükleri demokratikleşmeyi e, genişleten belli alanlarda ama kürt meselesinde ileri bir düzeyde de meseleyi çavuş, kavuşturamamış bir anayasamı. Bunlarla karşı karşıya kalacağız ee, Önümüzdeki dönemde Yani gerçekten e, böyle Son derece dört başı mamur Her şeyi çözüme kavuşturulabilir Dinlemeyebilir ama Bu önemli e, süreçte Parlamento içerisinde Kürt e, siyasetinin Ya da Kürtlerin mücadelesine destek vermiş Türk ve Kürt siyasetçilerinin e, Meselenin içerisinde olması gerekiyor Ve bu son dönemdeki yaşanan olaylar e, bu süreci soğutuyor. E, ama yani bir şekilde e, kazanılan böylesine önemli bir mevzi için unutmayalım. Türkiye'de Kürt sorununun gündeme gelmesi sadece PKK'nın daha da e, on, 30 bin insanını kaybetmesiyle değil parlamentonun içerisindeki mücadeleyle de gerçekleşti. Bugün Türkiye'nin gündeminde bir Kürt, soru, Kürt sorunu varsa buna ilişkin anayasa içerisinde bir tek çözümler üretilmesi gündeme gelebiliyorsa bunda parlamentonun Kürt siyasetçiler tarafından kullanılması çok önemli bir etkendir. Evet. Ee, eski Türkiye İşçi Partisi milletvekillerinden yani Doktor Tarık Ziya ikinci'nin Kürt e, siyasetçisi de aynı zamanda e, onun e, Ezgi Başaran'ın onunla yaptığı süreçte de radikalde e, Tarık Bey de şey diyor zaten yani yine uçurumun kenarına geldik Silvan'daki çatışmayla bir anda silahlı kuvvetlerin etkin bir harekat içine gireceğini tahmin ediyorum. İmralı ile barış görüşmeleri, müzakereleri kandırmaca devletin çözüme niyeti yok. Boykot uzamamalı. Çünkü devlet ödün vermekten yana değil demiş ee, ki çok tabi endişe verici bu kaygılarımıza biraz önce dile getirdiğimiz kaygılara da ilave ediyor aynı şekilde Hasan Cemal de e, yani tarihin e, sayın başbakan tarihin eli omzunuzda diye çok o, ayrıntılı olarak şeyleri e, kendi Kürtler kitabından da yaptığı mülakatları filan hatırlatarak şeyi söylüyor Hasan Cemal de yani bu kaç defadır buralara gelindi. Vurdukça da PKK güçlendi gene. Her zaman aynı şeyi söylüyorlar işte. Bundan pazarla oturacak değiliz. Kürt sorunu yoktur. Bundan sonraki süreç farklı olacak. Demirhalde söylüyor. Erdoğan da söylemiş. Doğan Güreş de bir zamanlar söylemiş. Olağanüstü hal valisi Ünal Erkan da aynı şeyi söylemiş. Sonuç Devletci olamadı. PKK'yı bitiremedi diyor. Ve barış fırsatı heba olur diyor. Tarihin e, yani Silvan baskını ve 13 şehidin yüreğini nasıl dağladığını anlıyorum ve bu acıyı paylaşıyorum ama liderlik ve devlet adamlığı böylesi acıların üzerinden geleceği görmektir. tarih ancak böyle yazılır demiş. Yani, e, hükümeti ve Erdoğan'ın 14 yıl aylarına, yıllarına baktığımızda Kürt açılımından bu yana e, çok e, güven verici bir durum söz konusu değil. Aynı şey Kürt siyaseti açısından da söylemek mümkün. Yani e, bu meselede Tarık Bey'i ben de sabah gördüm. Hatta yani e, kafamda bugünkü konuşmayı adeta e, Ezgi Başalan'la konuşmuşlar yani. E, son derece şey yapıyor. Ben ama şeyi önemsiyorum. Bu bu e, işte Kemal Burkay buraya gelecek. Kürt siyasetin Tarık Bey daha önde. Ondan sonra yani onun dışında baktığımızda işte PKK içerisinde önlenemez bir ayrılma doğru gidiyor. Bütün bunlar çok sağduyuyla değerlendirmek durumunda. İmralı'daki özel an faktörünü hiç yabana atmamak lazım adam. O, o kitabada da baktığınızda 12 yıldır sürekli bir şeyler e, içerisinde bulunuyor. Ve de hiç e, bir şekilde e, Öcalan faktörünü e, PKK'lı, BDP'li, KCK'li neyse oradaki bütün e, kelimeler şeyler e, şeyden çıkaramaz. Gözden çıkaracak bir durumda değil. Dolayısıyla yani biz bu işte hep böyle uçurumun kenarına geldik. E, tam düşerken e, bir dala sarıldık. ...böyle gelişti. Yani bizim AB süreci de... ...böyledir. E, demokratikleşmesi... ...Türkiye'nin hep böyle bir... E, ...ve bir meseleyi çözme tekniği... ...böyle geçiyor. Uçurumun kenarından... ...tekrar gidiyoruz. Bir süre sonra... ...tam meseleyi çözdük derken... ...tekrar uçurumun kenarına düşünüyoruz. Son olarak ben bir da işaret etmek istiyorum. Hı hı. Bu da bu tür olaylar... Filman benzeri olaylar olduğunda... E, ...işte biliyim... ...iddialar gündeme getiriliyor... E, ...zaaflar gündeme getiriliyor... Ve bunların üzerine e, genel kurmay ya da ilgili komutanlık, jandarma genel komutanlığı soruşturma açıyor, idari soruşturma. Bir süre sonra unutuluyor bu işler. Halbuki bu tür işleri, yani e, Türkiye'de e, biz e, darbe girişimlerini e, Ergenekon'u da parlamentoda konuşmadık. Bu meselenin, Silvan olayının daha önceki Ham Tepe'sinden aktütüne kadar bütün olayların meclisin gündemine gelmesi lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi niye var? Orada komisyonlar niye var? Komisyonların etkisinin azlığından sızlanacağına o komisyonların etkisinin güçlendirilmesi gerekiyor. Ve bu meseleyi, Silvan meselesine otursun meclis. Genelkurmay'dan generalleri, bölge komutanlarını gelsin. Burada açıklamada bulunsunlar. Bu meclisin işi olsun. Sadece genelkurmay'da bir idari soruşturma olarak kalmasın. Bu iddiaların e, konuşulacağı, e, açıkta kavuşturulacağı yer meclistir. Böylesine bir olay meclise gelmezse ne gelir meclise? Evet bu şimdiye kadar da hiç e, yapılmadı, yapılmamış bu. bir şey. E, tatili de biraz erken e, kesebilirler bu gelişmeler karşısında herhalde. 13 tane, o 20 tane e, genç insan öldü. Bugüne kadar baktığınızda 10 binlerle ifade ediyoruz. Yani 40 bin insan diyoruz hep. Yani i̇nanılmaz Hatta sezgin diye. Tanrı kulaına bakılırsa 50 bin. Ne bulundu bin. diyor. Yani böyle böyle böyle bir şeyi böyle yuvarlıyoruz, gidiyoruz, Tatile gidiyoruz. Yani bu iş meclis gündemine getirilmeli. Evet. Yeni meclis başkanını buradan milletvekillerinde, BDP'lere de söyleyeyim Meclis işte böyle kullanılması gerekiyor. Meclis bunun için vardır çekilir de kendini çalan kendin oynadığın bir e, özellik ilan edersen e, herhalde Diyarbakır'da sokaktaki adama sorsan adamın hiç zaten ciddi gündeminde bile değil yani Tarık Bey'in gündemine sokamamışım. Evet. Süremiz doldu galiba. Doldu evet. Bu durumda e, valla inşallah daha iyi olur demekten başka bir şey gelmiyor aslında. Yani e, çünkü baya bir elde edildi değil mi yani şu baktığımızda yani önemli bir mesafe de kat edildi belli alanlarda yani ben şunu anlamıyorum bu BDP'nin özgürlüğü blokundaki arkadaşlar tanıdığımız insanlar da var ya bu seçim niye yaptılar niye girdiler bu seçime yani neden bu seçime aday öyle çalışıldı adaylar çıkarıldı evet. neden bu parlamentoyu yani bu kullanılmıyor bu alan. O zaman girmeselerdi böyle bir seçimi biz. Dağlara çekildik. Özertliğimizi ilan ettik. Meclisimiz burası falan. Bununla çözülemeyeceği inandıkları için, ona gördükleri için bu seçimle girildi. Evet bunu daha Değil epey mi? konuşmaya. Yani Maalesef çok sıcak bir yaz bekliyor. Gayet çatışmalarında bol oldu